Ümmetin kanserli uzvu Şia, Rafiziler, Abdullah bin Sebe'nin İslam toplumundaki faaliyetleri, Murat Güç. Abdullah bin Sebe, faaliyetlerini bir topluluğun lideri olarak sürdürmüyor. Bilakis bireysel olarak insanlar arasında yayıyordu. Yani Şia bir taife olarak o fikirlere inanmıyordu. Sadece Abdullah bin Sebe'nin çevresinde olanlar buna inanıyorlardı. Daha sonra taife halinde insanlar bu inançlara itikat etmeye başladılar. Buna iki örnek verebiliriz. Her iki rivayette Sa'i Buhari'de geçmektedir. Birinci rivayet. İkrime radıyallahu an diyor ki, Ali, İslam'dan irtidat eden bir grup insanı ateşte yaktı. Bu olay i̇bn Abbas'a ulaşınca şöyle dedi, Allah'ın azabı ile azap etmeyin. Çünkü ateşin Rabbi Allah'tır. Burada i̇bn Abbas radiyallahu onların öldürülmesine değil, ateşte yakılmasına itiraz ediyor. İmam Ahmet'in müsnedinde ve tarih kitaplarında şöyle geçmektedir. Bu adamlar Ali'nin kapısına gelerek, sen osun dediler. Ali, ben kimim dedi. Onlar da sen ilahsın diye cevap verdiler. Ali de onları yaktı. İkinci rivayet İmam Buhari, Ebu Cüheyfe'den aktarıyor. Ben, Ali'nin yanına geldim, ona sordum. Sizin yanınızda Kur'an'dan olmayan bir şey var mı? Başka bir rivayete ise, sizin yanınızda insanların yanında olmayanlardan var mı? Ali dedi ki, bizim yanımızda Allah'ın kitabı ve bu kağıttan başka bir şey yoktur. Ali'nin, radıyallahu an kılıcının kabzasından çıkardığı, kağıtlarda öldürülen insanların diyetleri, esirlerin nasıl serbest bırakılacağı ve bir kafire karşı bir Müslümanın öldürülmemesi meseleleri yazılıydı. Günümüzde Şia'nın itikatlarından bir tanesi de şudur. Allah Sübhanehu ve Teala, ehli Beyt'e has olarak bir takım ilimler vermiştir. Şia kaynaklarının en meşhur ve güvenilir hadis kitabı olan El-Kafi isimli kitabın yazarı,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 Allah'a yemin ederim ki onda sizin şu Kur'anınızdan bir harf bile yoktur. El Kafi, 1'e 239. O ilimler sadece onlarda vardır. Başka kimselerde o ilimler yoktur. Yine Şia inancına göre 12 imam kainata bulunan her zerrede hükmetme yetkisine sahiptir. Hiçbir nebi veya melek onların seviyesine çıkamaz. Bununla imamlara rablik sıfatı verilmiştir. Hümeyni denilen imamları, El-Hukumetül İslamiye adındaki meşhur kitabında diyor ki, İmam için övülmüş bir makam vardır. Alemin hükümraldığı, kainatın tüm zerreleriyle imamların velayetine ve egemenliğine boyun eğer. Mezhebimizin inanç gereklerinden bir tanesi de, imamlarımızın bir makama sahip olması, ve o makama yaklaştırılmış meleklerin, rasullerin ve Nebilerin ulaşamamasıdır. el Hukumetul İslamiye, sayfa 52 Bu rivayetlerden de anlıyoruz ki, insanların bazıları o dönemde bu meseleleri konuşmaya başlamışlar. Abdullah bin Sebe fikirlerini insanlar arasında yayarken, aşamalı olarak yapmıştır. İlk olarak, İlmin ve sünnetin fazla olmadığı İslam topraklarında bu fikirleri insanlar arasında dillendirmiştir. Şer'i delillere akılla yaklaşarak mantık zemininde fikrini ortaya koymuştur. Mesela Abdullah bin Sebe, rucat, reenkarnasyon inancını henüz Mısır'da kalırken şu sözlerle ortaya atmıştı. Ey Müslümanlar! Bir gün İsa'nın geri geleceğine inanıyorsunuz da, Ondan daha faziletli olan Muhammed'in bir gün geri geleceğine inanmıyor musunuz? Bu gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. O dönemde Abdullah bin Sebe sadece makul bir şekilde bunu insanların arasında gündem ediyor. Daha sonraki aşamalarda ise bu inancını Ali'nin radıyallahu anh, vefatından sonra pratikleştiriyor. Abdullah bin Sebe'nin faaliyetlerine bakacak olursak, 1- Ali radıyallahu an dönemi Ali radıyallahu an Nehravan'da haricileri mağlup ettikten sonra hariciler bu yenilgiyi kendi nefislerine yediremediler. Nehravan savaşında sahabe haricilerin çoğunu öldürerek onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Hariciler bu savaştan sonra sahabeye karşı aşırı kin ve öfke duymaya başladı. Kendi aralarında toplandıkları bir mecliste bu meseleyi gündem ederek, yani haricilerin savaştaki kahramanlıkları ve cesaretlerini anlatarak acılarını tazelediler. Bu arada içlerinden biri, ''Onlar öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı vardır? Gelin nefislerimizi Allah'a satalım ve kardeşlerimizin intikamını alalım.'' diyor. Bazıları da bu adamın teklifini kabul edince, kendi aralarında Ali, Muaviye ve Amr bin As'ı radıyallahu anhüm öldürmeye karar verdiler. Çünkü onlara göre bütün bu olayların müsebbipleri bunlardı. Abdullah bin Mülcem, Ali diğerleri de Muaviye ve Amr bin As'ı suikastle öldürmeye kararlaştırdılar. Bunlar kendi aralarında tarih belirleyerek ayrıldılar. Belirlenen tarih geldiği zaman Muaviye ve Amr bin As'a kas düzenledi Fakat her ikisi de Büyük ihtimalle korumaları sayesinde Saldırıdan sadece Yara alarak kurtuldular Abdullah bin Mülcem ise Ali radıyallahu an Mescitte namaza duracağı sırada Sesini yükselterek Ey Ali Hüküm ne senin ne de asabındır. Hüküm sadece Allah'ındır Diyerek saldırdı Ali Abdullah bin Mülcem'den Kılıç darbeleri aldı Saldırı sonucu hemen ölmedi. Fakat kılıç önceden zehirli olduğu için ağır yaralandı. Ali, yaralı olduğu halde Abdullah bin Mülcem için asabına şunu söyledi. Eğer ben ölürsem ona kısas yapın. Yok sağ kalırsam onu bana bırakın. Kısa bir süre sonra Ali, kılıç darbelerine dayanamayarak şehit oldu. Ali'nin vefat olayı kısa sürede bütün İslam topraklarına yayıldı. Bu haber, Abdullah bin Sebe'ye ulaştığında haberi getirene şöyle dedi. ''Vallahi sen onun kafasını yetmiş ayrı kabın içinde de getirsen, yetmiş tane adaletli şahitle getirsen, biz Ali'nin öldüğüne inanmayız. Allah'a yemin olsun ki Ali, yeryüzünün bütün mülkünü eline almadan, Arabı ve Acemi ıslah etmeden gökyüzüne yükselmeyecektir.'' Abdullah bin Sebe bu sözleriyle rucat itikadını, ölmüş olan bir insanın tekrardan dünyaya dönmesini Müslümanlar arasında yaymaya çalışıyordu. Ki daha önceleri Resulullah'ın da geri gelebileceğini mantıklı şekilde izah etmişti. Rucat itikadı barındırmaktadır. Abdullah bin Sebe bununla yeryüzüne geri gelen ve ölmeyen insanların bir takım rablik sıfatlarına sahip olduklarını ispat etmeye çalışıyordu. Abdullah bin Sebe haberi getirene yönelerek Ali işini henüz bitirmedi. Muaviye'den ve haricilerden intikam almadı ve bütün mülkü Ehlibeyt'in eline vermedi. Bunları yapması için Ali mutlaka geri gelecektir dedi. Abdullah bin Sebe bu sözü açık bir şekilde dillendirmeye başlayınca Başta ehli beyt olmak üzere insanlardan çok sert tepki aldı. Nitekim Hüseyin radıyallahu an bu olay üzerine şunu söylemiştir. Abdullah bin Seben'in ismini her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Bu adam Ali'ye rububiyet iddiasında bulundu. Oysa Ali salih bir kuldu ve Resulullah'ın yanında değerliydi. O Resulullah'ın yanındaki değerini sadece Allah ve Rasulüne İtaat etmekle elde etti. Abdullah bin Sebe, Ali'nin radıyallahu an vefatında oynamış olduğu oyun, daha önceleri Şia'nın içerisine tohumlarını attığı rucat itikadını Şia'nın içerisinde yaymaktan ibarettir. İslam'a hizmet eden Müslümanların kendilerine rehber olan bir mesele değinmek yerinde olacaktır. İslam toplumunu tehdit eden insanlar, İslam toplumundan uzaklaştırılmalı, ve cezalandırılmalı mıdır? Yoksa İslam toplumun içerisinde ıslah mı edilmelidir? Hem Ali radıyallahu an dönemi hem de günümüzde mevcut olan İslami hareketin en büyük problemlerinden biri de budur. Bazıları yanlış delile dayanarak bu tip insanların İslam toplumu içerisinde ıslah edilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Delil olarak Resulullah'ın Medine'de münafıklara olan muamelesini aldılar. Resulullah var olan münafıkları sürmeden, ceza veremeden ve öldürmeden İslam toplumunda ıslah etmeye çalıştı. Buna dayanarak Müslümanların arasında olan sıkıntılı, ıslah olmayan insanların uzaklaştırılmadan düzeltilmesi sonucuna ulaştılar. Resulullah'ın yaptığı uygulama haktır. Fakat burada dikkatten kaçan bir nokta vardır. O da Resulullah'ın vakası ile bizim vakamızın kesinlikle bir olmamasıdır. Bizim, Resulullah'ın uygulamasını kendi hayatımıza geçirebilmemiz için vakaların birbirine uygun olması lazım. Oysa Resulullah'ın içinde bulunduğu vaka, hiçbir zaman yaşanmayacak bir takım özellikleri kendinde barındırmaktadır. tul ayn'dır. Bu, vakanın has olan özelliklerini şöyle belirtebiliriz. 1- Resulullah'ın insanların yanında yüce konumu vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konu hakkında son sözü söylediğinde insanlara sadece itaat etmek kalır. 2- Vahiy gelmeye devam ediyordu. Allah münafıkların yaptıklarını ve yapacaklarını tafsilatlı bir şekilde nebisine açıklıyordu. Abdullah bin Abbas radiyallahu an, Ben neredeyse Allah'ın Tevbe suresinde, Onların isimlerini vereceğini düşündüm. Durum böyle olunca münafıklar İslam toplumunda rahat hareket edemiyorlardı. Allah onların oyunlarını beyan edince hemen yapacaklarından el etek çekerlerdi. Bu şekilde zarar ve ifsat çalışmaları önlenmiş oluyordu. 3. Medine'de münafıklar nifaklarını açıktan yapmıyor, gizli yapıyorlardı. Resulullah dahi bazen onların nifaklarını bilemiyordu. İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Oysa o, azılı bir düşmandır. Bakara 204 Resulullah'tan sonra bu özelliklerin hiçbiri olmadığından ve ihsat ediciler, Fesatlarını alenen yaptıklarından iki vaka arasında Fark vardır Bundan dolayı İslam toplumunu Tehdit eden şahısların ıslahı Mümkün değilse Bu insanların ya uzaklaştırılmaları Ya da cezalandırılmaları Gerekir Aksi takdirde İslam toplumunda Bozulmalara ve çözülmelere Neden olacaktır İslam toplumunda asıl olan Tehvitten sonra birliktir Müslümanlar ne kadar güce ve imkana sahip olsalar da, birlikte hareket etmedikleri müddetçe ilerleme kat edemezler. İslam toplumunu tehdit eden insanların toplum içinde ıssa edilmeleri görüşünün ne kadar yanlış olduğuna bizzat Ali radiyallahu anh'ın döneminde şahit olmaktayız. O dönemde İslam toplumunu en çok tehdit eden, sıkıntıya sokan hariciler ve Abdullah bin Sebe'dir. Biri İslam toplumunda anarşi yapmakta, diğeri ise İslam itikadının temellerine dinamit yerleştirmekle uğraşmaktaydı. Bunların Müslümanlara zarar vermesinin nedenlerinden biri de Ali'nin onlara karşı yanlış siyaset izlemesidir. Ali radiyallahu an hem hariciler hem de Abdullah bin Sebe meselesinde sürekli sükut etmeyi, onları cezalandırmamayı tercih etti veya sükut etmek zorunda kaldı ta ki daha büyük fitneler olmasın fakat fitnenin önü alınamadı bir türlü istenen İslam birliği sağlanamadan Ali radıyallahu an şehit edildi Ebubekir radıyallahu an böyle bir hatanın içine düşmedi Resulullah'ın vefatından sonra irtidat edenler o dönemde İslam toplumunun münafıklarıydı Ebubekir onları idare edelim veya zekatı onlardan almayalım demedi. Tek başıma kalsam dahi onlarla savaşırım azmini ortaya koyarak mürtetlerle savaştı. Bunun üzerine Allah, sahabeye büyük bir zafer nasip etti. Buraya kadar Şia'nın birinci merhalesi olan Ali radıyallahu an dönemindeki oluşum sürecinden Abdullah bin Sebe'nin faaliyetlerinden bahsedildi. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 33. sayısında yayınlanmıştır.